يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تغاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس طغوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءدون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yüslih lakum a'malakum wa yaqillu lakum min duhukikum faman yut'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fastaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam biliyorsunuz Geçtiğimiz hafta sohbetimizde hicretle ilgili, Medine'ye hicret, ilk hicret edenlerle ilgili konudan bahsetmiştik. İlk hicret yani beyatlardan sonra, biat yahut da diğer bir ifadeyle, biatlardan sonra, birinci, ik, ikinci, akabe biatlerden sonra, İlk Medine'ye hicret eden kimselerin kıssasından bahsetti. Ümmü Seleme radıyallahu anh, ha ve ailesinin hicret esnasındaki yaşadığı şeylerden. Ömer İbnül Khattab radıyallahu anh'ın kıssasından. Suheyb radıyallahu anh'ın kıssasından bahsetti. O anlattığınız şeylerden, bu... Hicret esnasında meydana gelen şeyler ve kıssalardaki ifadelerden alınacak dersler neler? Şimdi onu göreceğiz inşallah. Birincisi, tabi hicrete geçmeden önce biatlar esnasında, özellikle ikinci da yani akabe biatında anlattığımız üzere Ensar Aleyhisselatü Vesselam'a akabede biat etmek üzere geliyorlar. Geceleyin böyle habersizce, kimseye belli etmeden bir araya gelip Aleyhisselatü Vesselam'a biat ediyorlar, söz veriyorlar. 73 kişi. Bunu da müşrikler sonradan haber alıyor bir şekilde anlattığımız üzere şeytanın bağırması, seslenmesi üzere. Ondan sonra bir takım şeyler, hadiseler gelişiyor. İşte bu bölümden alınacak bir ders ''El Harbu Khud'atun'' Harp, savaş, hiledir. Bunu nereden alıyoruz? Az önce anlatmaya çalıştığım Ensar'ın aleyhisselatu vesselama biat için geceleyin Mina'da sessizce gelmesi neticesinde Şeytan sesleniyor, bağırıyor. Ey menzileler yani ev sahipleri, Kureyşliler, haberiniz olsun, size karşı insanlar harbaşacaklar, Muhammed'le biatlaşıyorlar diye seslenince, benzer ifadeleri kullanınca, müşrikler sabahleyin geliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam, ensara, o biat eden sadıklara, Diyor ki, evler, dönün, yüklerinizin başına, konakladığınız yerlere dönün. Hiçbir şey yapmayın demek istiyor yani. Onlar da konakladıkları yerlere geliyorlar ve sabaha kadar uyuyorlar. Sabahleyin işte, müşrikler Ensar'ın bulunduğu yere çıkıp gelince diyorlar ki, Ey Hazreç, yani Medine'den gelen Hazreçlilere, Ensara seslenerek, Ey Hazreç topluluğu sizler, Bizim arkadaşımız olan Muhammed'i bu beldeden çıkartmak ve bize karşı savaşmak üzere onunla biatlaştığınız, ona söz verdiğiniz, ahdettiğinizin haberi bize ulaştı. Bu doğru mudur deyince hemen Ensar'ın beraberinde bulunan Medine'den gelen diğer müşrikler diyorlar ki öne çıkarak atılarak biz böyle bir şey bilmiyoruz. Yani biz peygamberle falan bu Muhammed'le falan biatlaşmadık. Böyle bir şeyden haberimiz yok diyorlar. Öz olarak. Ve onlar doğru söylüyorlar. Çünkü o Medine'den gelen müşrik kimselerin Müslüman olan Ensar'la Ensar'dan haberleri yok. Yani diğer Müslüman olan arkadaşlarının Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gidip de söz verdiklerinden, biat ettiklerinden haberleri yok. Bunlar doğru söylüyorlar. Diyorlar ki bizim haberimiz yok. Ensar da bu esnada biatlaşan kimseler de şöyle birbirlerine bakıyorlar. Sesten çıkartmıyorlar. İşte müşrikler öyle bir cevap verince Ensar'ın müşrikleri yani Medine'den gelenler Mekkeli müşrikler kanaat ediyorlar. Onlara inanıyorlar ve dönüp gidiyorlar. İşte bu olay, yani Ensar'ın buradaki takındığı tavır, buradaki manzara müellifin çıkarttığı dersin sonucu. Yani harp hiledir. Evet. Ensar aslında kendileri hakkında yayılan bu dedikodudan, yani kendilerinin biat ettiği, peygambere söz verdiği, hususundaki haberlerin müşrikler arasında yayılmasından rahatsız oluyorlar. Yani bu rahatsızlıklarını da bir takım hareketlerle belli etmiş oluyorlar. Onun için aleyhissalatü vesselam kardeşlerim el harbu hudatun, harp hiledir diyor. Yani hile, kandırma normal bir yaşamda, Harbin dişinde, savaşın dışında yok. Caiz değildir. Ama harp olduğu zaman, kafirlerle bir harba girişildiği zaman, o zaman hile vardır. Bir hile caizdir. Aleyhissalatü vesselam bunu ifade ediyor. Orada da Ensar böyle bir e, tavır takınmış oluyorlar. Susarak, sukut ederek kendilerini belli etmemiş oluyorlar. Çünkü savaş hali yani nihayetinde. Savaş başlamasa bile savaşın Öncesindeki bir durum Bununla ilgili Müellif Bir de İbrahim Aleyhisselam'ın Durumunu haber veriyor Burada Eski Dönemde de Yani İbrahim Aleyhisselam'ın döneminde de Müşrikler İbrahim Aleyhisselam'a Şöyle söylemişlerdi Diyor Bu Bununla ilgili İfadeler Enbiya suresinde geliyor. E ente faalte hâzâ bi âlihetine ya İbrahim. O müşrikler İbrahim aleyhisselam putları kırdığında, müşrikler tabi yani kalminin insanları bayram yerine çıkıp gidip boşalttıklarında beldeyi, o putların olduğu yeri İbrahim aleyhisselam ne yapıyor? Hepsini parçalıyor ve parçaladığı baltayı da büyük putun boynuna asıyor. Geliyorlar bakıyorlar ki putları yerle bir olmuş. Tanrıları yani, ilahları yerle bir olmuş. Ve hemen İbrahim'e diyorlar ki ondan şüpheleniyorlar çünkü o çıkmamıştı. Bir de İbrahim Aleyhisselam Hanif din üzere, ne demek Hanif? Yani şirkten uzak tevhid din üzere sadece Allah'a ibadet ediyor. Diyorlar ki Ey İbrahim, ey İbrahim bunu ilahlarımıza, putlarımıza sen mi yaptın deyince قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَب۪يرُهُمْ هَذَا Bilakis bunu o putların büyüğü yapmıştır. فَسْأَلُوهُ مِنْ كَانُوا يَمْتِقُونَ Eğer onlar konuşabilirlerse onlara sorun diyor. Evet. Aslında İbrahim Aleyhisselam burada kendisi yaptığı halde neye e, yaptı diyor? O büyük puta diyor. Burada bir sebep var tabi. Onun için Buharı'da gelen sahibin hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İbrahim sadece 3 yerde yalan söyledi. Onlardan ikisi Allah Azze ve Celle'nin hakkı için yani onun rızası için Allah Azze ve Celle için bir tane söylediği şey inni sakim. O da Safat suresinde gelir. Ben hastayım diyor. Az önce söylediğim gibi müşrikler bayram yerine dini törenlerini ibadetlerini yerine getirmek üzere gideceklerinde İbrahim Aleyhisselam'ı da çağırıyorlar. <gülüyor> o da ne diyor? inni sakim. Ben hastayım diyor. Yani burada hastalığıyla kastettiği ben hastayım derken bedeni hastalık değil, o putlara olan ibadet yapılacak olan törenden dolayı rahatsızlığını sakıyım ifadesiyle rahatsızlığını dile getiriyor. Birincisi bu. Bunu ne için yapıyor? Allah için yapıyor. Allah yolunda yapıyor. İkincisi de, قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا O putlara bu kırma, parçalama işini yapan bilakis büyükleridir diyor. Bunun niçin yapıyor? Yine Allah için yani onların dikkatini o putların hiçbir şey faydalarının ve zararlarının olmadığını, aciz olduğunu anlatmak için yapıyor İbrahim Aleyhisselam. Evet. Önce kabul ediyorlar ayette geldiği üzere. Sonra da reddediyorlar. Sen bilesin bunların konuşmadığını. Biz nasıl ona yani onlara soralım, konuşsunlar deyince işte gerisin geriye dönüyorlar. Tabiri caizse orada İbrahim Aleyhisselam'ın bu hücceti, delili karşısında fışıp kalıyorlar. İşte İbrahim Aleyhisselam Allah için bu iki yerde yalan söyledi deniliyor. Hadiste de böyle gelmiştir. Ancak ulemanın, alimlerin de ifadesiyle bu yalan sayılmaz. Ma'ari dediğimiz alimlerin ifadesiyle üstü kapalı söz diyorlar. Diğer bir adı da tevriyedir. Yani üstü kapalı, başka manaya gelen söz söylemiştir. Evet. Bu nih nihayetinde biliyorsunuz uzunca gelen şefaat hadisinde İbrahim aleyhisselam da dile getiriyor. Hani insanlar şefaat için önce şeyde beklerken, mahşerde o büyük bir günün dehşetinden, sıcağından, beklemesinden, usandıklarında insanlar önce Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. O bir günahını zikrediyor. Kendince yani hatasını daha doğrusu zikrediyor. Sonra orada e, mu şeye zikre e, gönderiyor o e, İbrahim Aleyhisselam'a. Siz diyor, insanlar, insanlara diyor ki İbrahim Aleyhisselam'a gidin. İbrahim Aleyhisselam da bu işte hatalarını zikrediyor. O, Musa Aleyhisselam'a gönderiyor. O İsa Aleyhisselam'a hepsi bir şeylerini zikrediyorlar, hatalarını. En son Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar insanlar ve Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'da şefaat ediyor. İşte bunun adı Şefaat-i Uzma, büyük şefaat. Bu şefaatin neticesinde de insanlar beklemekten kurtuluyorlar. İşte orada da İbrahim Aleyhisselam kardeşlerim bu yaptığı şeyleri zikrediyor kendince hata olarak. Ama alimlerin ifadesiyle bunlar tam bir yalan sayılmaz. Üstü örtülü tevriye sözlerdir denilir. Yani netice itibariyle konumuza gelecek olursak bu gibi şeyler harpte, savaşta, savaşın öncesinde kullanılabilir. Anlatılmak istenen bu. İkincisi değerli kardeşlerim müşriklerin tabiatında aslında ihanet etmek vardır. Verdiği söze vefasızlık vardır. Verdiği söze verdiği söze ihanet vardır. Müşriklerde bu söz konusudur. Bunu nereden alıyoruz? Bunu da anlatmıştım yani Ayyaş bin Ebi Rebia Ömer radıyallahu ile beraber ne yapıyorlar? Anlaşıyorlar. Mekke'de Medine'ye hicret için bir yerde buluşuyorlar, Tanadub adındaki bir yerde, 15-16 kilometre Mekke'nin dışında bir yerde, ondan sonra <gülüyor> Medine'ye hareket ediyorlar. Tabii bir de üçüncüleri var, Haris İbni Hişam, o müşrikler tarafından yakalanıyor, fitne uğruyor, yani dininden dönmesi için bir sürü şeyler söylüyorlar, zorluyorlar, o da dininden dönüyor. Ayyaş bin Ebi Rabia ise Ömer'le birlikte radıyallahu anhın Medine'ye geldiklerinde peşlerinden Ebu Cehil de geliyor. Ve yanlarına bir adam daha var. Ebu Cehil Ayş İbni Ebi Rabia'nın amca oğlu. Ve ona diyor ki Ebu Cehil bu Ayş Ayş Müslüman. Ayyaş bin Ebi Rabia diyor ki Mekke'de annen nezretti yani adakta adak adadı seni görünceye kadar annesi müşrik seni görünceye kadar başına tarak vurmayacak yani taranmayacak başına dokun dokundurmayacak diye nezretti yani seni görmek istiyor demek istiyorlar seni görünceye kadar müşrik, hiçbir şekilde taranmayacak süslenmeyecek diye nezretti deyince Ayyaş İbni Ebi Rabia annesi hakkında merhamete geliyor acıyor. Onların sözüne Ebu Cehil ve yanındaki arkadaşın sözüne kanıyor ve doğru Mekke'nin yolunu tutuyorlar. O kıssayı uzunca anlatmıştım. Bununla ilgili e, detaylı bilgileri inşallah bir önceki derste bulabilirsiniz. Sonra Ebu Ebu Cehil yolun ortasında Ayyaş bin Ebu Rediyah'a yapacağını yapıyor ihanet ediyorlar. Ahitlerine vefa göstermiyorlar. Onu kandırıyor. Ebu Cehil diyor ki Ey Ayyaş diyor. Benim devem çok yoruldu, taşımaz oldu. Beni arkana alır mısın dediğinde o da hay hay diyor Ayyaş. Devesinden iniyor. Devesinden inince Ebu Cehil ve yanındaki adam üstüne çullanıyorlar. Ve adamı bağlayarak götürüyorlar. Ve nihayetinde Ayyaş da dininden dönüyor. Çünkü ona da fitne veriyorlar. Onu da dininden dönmesi için zorluyorlar. O da dininden dönüyor. Yani burada anlatmak istediği müşriklerde asıl olan vefasızlıktır. Sö verdikleri söze ihanet etmek. Onun için Allah Azze ve Celle e bakın şu ayet-i kerimelerde müşriklerin tuzak kurabileceğini, hile yapabileceğini ifade ederek şöyle bize tenbihte bulunuyor, dikkat çekiyor. Ya yehlledine amenu, la t-takhidu bitane min Sizin e iman edenler, sizin dışınızdaki kimseler, yani müşrik ve benzeri kimseleri sakın sırdaş edinmeyin. Onlarla sırdaş olmayın. Yani böyle gizli şeyler konuşmayın, dost olmayın manasında. La loona kum Onlar sizin dininiz hususunda. Sizi fesada düşürmekten, fitneye düşürmekten geri durmazlar. Yani hiçbir kusur işlemezler bu hususta. Sizin dininiz hususunda fitneye düşmenizi, Fesada uğramazı, uğramanızı isterler. Ve dûme Ve sıkıntıya düşmenizi isterler. Qad bedetil bagdâ min efvâhihim. Onların buğuzları, çin ve nefretleri, Düşmanlıkları ağızlarındaki söyledikleri sözlerden belli olur. Açıktadır. Ve تُخْفِي سُدُورُهُمْ اَكْبَرُ Ama kalplerinde gizledikleri ise daha büyük şeydir. Yani daha fazla zarar vermek isterler. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ayati Muhakkak ki size ayetleri, ayetlerimizi açıkladık. Ayetleri açıkladık. İn كُنْتُمْ تَعْقِلِيُونَ Eğer siz akıl ediyorsanız yani kimlere dostluk besleyeceğimiz, kimlere sırdaş edineceğimiz, bakın anlatılıyor. Ayetlerimin devamında her tüm ula yahyib İşte siz, sizler var ya, siz bu kimseler, onları seversiniz. Valla yahyib bunakım, onlar sizi sevmez, bunlar da münafıklar ve Yahudi kimselerden bahsediliyor. Valla yahyib bunakım ve tominün bir kitap siz kitapların tamamına iman edersiniz. Daha önce gelmiş kitapların hepsine iman edersiniz. Ve izanaqukum, qalu amennâ." Sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. İşte Yahudilerden şey, münafıklardan bahsediyorum. Sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Ve izâ khalav ba'duhun ve izâ khalav 'addu aleikumül enâmen minel gayz. Kim başlarına kaldıkları zaman Öfkelerinden dolayı parmaklarını ısırırlar diyor. Öfkelerinden kudururlar. Kul mutu bi gajzikum. İfadeye bak. Öfkenizde ölüm. Öfkenizden dolayı geberin diyor. Subhanallah. Yani iman edenlere besledikleri bu kin, nefret ve öfkeden dolayı Allah Azze ve Celle Bundan dolayı ölüm. İnnallâh aleyhumu middatusudur. Allah kalplerin özünü bilendir. İçindeki özünü bilendir. Yani kim neye iman ediyor, onu biliyor Allah azze ve celle Devam ediyor o kimselerin sıfatları. İn temseskum hasenetum tesuhuhum. Eğer size bir iyilik dokunsa, onlar hemen böyle kötülenirler. Ve bikum seyyetun eğer size bir iyilik dokunursa onlar kötülenirler. Ventusubikum seyyetun yefrahu biha. Bir Evet, kötülük dokunursa da sevinirler. İyilik dokunursa üzülürler. İyilik dokunursa bir size bir başarı elde ederseniz üzülürler ancak kötülük dokunursa da sevinirler. Ve entasbiru vetettequ la yedurrukum keyduhum şeyya. Eğer sabrederseniz ve sakınırsanız, Allah'tan korkarsanız, yani sakınırsanız Onların tuzakları size zarar veremez. Demek ki sabır çok önemli. Ve Allah'tan sakınma. وَاَنْ تَسْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعَةً اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيِّدَ Muhakkaka Allah yapmış oldukları şeyleri kuşatıcıdır. Yani ondan haberdar. Bir diğer sure Mümtehine suresinde bakın ne buyuruyor. Yine burada da bir uyarı var. Ya yehlediğin la te taki du'adu e iman edenler benim ve sizin düşmanınızı dostlar edinmeyin Yani müşrikler, kafirler, ehli kitap, tülqun e ilahim bilmevde. Onlara sevgi besleyerek benim ve sizin düşmanınızı dost edinmayın. Vakit keferu bir maca kün alhap. Onlar haktan gelen şeyi inkar ettiler. Yok Rijuner Rasulü ve Onlar, o kafirler, müşrikler, Peygamberi ve sizi çıkartılar. Yani yurdunuzdan çıkartılar. İşte ilk Mekkeli müşriklerden bahsediliyor. Entu minu billahi Rabbi Yani Rabbiniz olan Allah'a iman etmenizden dolayı Resulü ve sizi çıkartılar. İn kuntum, xarajtum, cihaden. Fi sibe, fi sabili Eğer siz benim yolunda cihada çıkmış olsanız ve benim rızamı aramak için çıkmış olsanız, onlar böyle davranırlar. Tusiruna ilahim bilmevde. Sizler ona, o kimselere, o kafirlere gizlice, gizlice sevgi beslersiniz. Yani böyle yapmayın. Gizlice sevgi besleyerek onlara dost edilmeyin. Bu ayetler tefsirlerde anlatıldığına göre Hatip İbni, İbni Belta'a ah hakkında geliyor. Bu adam sahabi hem de çok önemli sahabelerden bir tanesi. Bedir'e katılmış sahabelerden bir tanesi. Bedir'e katılanların günahını Allah Azze ve Celle bağışlayacağını söylüyor diyor. Aleyhissalatu vesselam. <gülüyor> Bu adam Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilere bir sefer kararı verince bir kadına bir mektup yazıyor, kadına veriyor doğru Mekke'ye gönderiyor. Bu haber Aleyhisselatü bildirilince vahiyle Aleyhisselatü Vesselam hemen o giden kadına, haberci kadına adam gönderiyor. Ali radıyallahu an ve birkaç kişi onu yolda yakalıyorlar kadını mektubu çıkartmasını söylüyor. Kadın da vermek istemiyor. Diyor ki Ali radıyallahu an ya çıkartsın bu mektubu. Çünkü ihanet mektubu bu. Yahut da seni soyarak alırız diyor. Çünkü bu Müslümanların menfaatine tüm toplumu ilgilendiren bir şey. O da korkuyor. Nihayetinde mektubu veriyor. Bakıyorlar ki mektup Hatib İbni Ebi Belta'dan Mekke'deki akrabaları üzere yazılmış. Aleyhissalatü Vesselam çağırttırıyor. Ey Hatib, bu neyin nesidir diye sorunca Ey Allah'ın Resulü bu benim diyor dinimden, imanımdan yana bir sıkıntı değil. Yani ben Müslümanım demek istiyor. Onunla bir alakası yok. Ama diyor, senin yanındaki muhacirlerin, hani Mekke'ye gidecekler, sefer yapacaklar ya, muhacirlerin hepsinin diyor, orada akrabaları var. Ama benim kimsem yok orada diyor. Ben istedim ki <gülüyor> oradaki e, yakınlarıma haber vereyim. Benim de orada bir gücüm, kuvvetin olsun. Bunun için haber vermek istedim diyor. Ve buna benzer ifadeler kullanıyor. Benim orada bir bir gücüm olsun, yakın akrabalarımın bilgisi olsun istedim diyor. Ben diğer muhacirler gibi değilim. Onların hepsinin bir er yakını var. Onlar korurlar, muhafaza ederler ama benim böyle bir imkanım yok. Bundan dolayı haber verdim diyor. Ali Vesselam da bunu duyunca onu affediyor. Evet. Bu sahabi dininden dönmüş olmuyor yani. Ama ayetler bu sahabi hakkında ve benzeri davranışlarda bulunan kimseler hakkında geliyor. Ayetin nuzulunda bunlar anlatılıyor. Evet. Açıklamanın devamında Allah azze ve celle Mümtahine suresinde diyor ki ve en alime bi mahfetin ve ma Ben diyor sizin gizlediklerinizi de açığa çıkardığınız şeyleri de bilirim. Yani kimler gizli iş yapıyor, kimler saklı iş yapıyor, onları bil İster iyilik adına olsun, ister kötülük adına olsun. Açığa çıkardıklarınızı da bilirim. وَمَنْ يَفْعَلْهُمْ مِنْكُمْ فَقَدْ دَلَّ سَوَا اَسْسَب۪يلٍ Kim bunu yaparsa, yani böyle gizli gizli ihanet ederse, gizli gizli işler yapar da kafirlere dostluk beslerse, muhakkak ki yolun ortasından sapmıştır. Müslüman <gülüyor> Kafirlere dostluk beslemek, kafirlerle birlikte oturup kalkmak, yani onların bayramlarında, dini günlerinde onlarla beraber olmak, onlardan olmaktır. Men teşebbühe bir kavim minhum, kim bir kavme benzerse onlardandır diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Tövbe suresinde Allah azze ve celle bakın ne diyor. Ya yu'minel le'ine a'menu la tattahidu abaakum ve ihbaanakum evliya. Ey iman edenler Babalarınız ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. İstahabbul kufr ala'n iman. Eğer onlar küfrü imana tercih etmişlerse babalarınızı, kardeşlerinizi yani en yakın akrabalarınızı dahi dostlar edinmeyin. Ve men yetewen lahum minkum feulake humud zalimun. Kim onları dost dediğinizse muhakkak onlar zalimlerdendir. Kul inkâne abe akum ve abine akum ve ikvanıkum ve zvacukum ve aşiretukum. De ki eğer babalarınız, oğullarınız, erkek kardeşleriniz, eşleriniz ve aşiretiniz yani akrabalarınız ve emvarin uç muha ve kazanmış olduğunuz mallar. Ve ticaretin tahşemle kesadeha Kesade uğramasından Ziyana uğrayıp git yok olmasından korktuğunuz ticaretiniz Ve mesakine Ve mesakinu tardavneha Hoşlandığınız meskenler Evler, villalar Yatlar ve katlar Ahabbe ileykum minallahi ve rasulih Size Allah ve rasulinden daha sevgili ise Ve cihadin fi sebîlillâhi Va Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise fatarab ve suhbat da emri. Artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Va la yehdin Allah fasık kavme hidayet etmez. İnsan evini, malını, meskenini, çoluğunu, çocuğunu Allah yolunda yeri geldiği zaman feda edebilmesi gerekiyor. Ya bunun en basiti şudur ya. Yani. Allah için yapacağın işe çoluğun, çocuğun, eşin, evin, araban engel olmaması gerek. Allah için kılacağın namaza, Allah için vereceğin zekata, Allah için gideceğin hac ve umreye, Allah için vereceğin yardıma bunlar engel olmaması gerek. Bunlar korkusuyla engel olursa bir insan o zaman vallahi laayetul gamil fasik. Allah fasık kalma hidayet etmez. Evet. Nebi Ali'sünnetü vesselam. Konumuz ihanet yahanı. Bu konudan çıkartılacak en önemli meselelerden meselelerden biri de ihanet ve ahde vefasızlık ya. Diyor ki Nebî Ali'sünat ve sünn'e tehdit ederek ihanet edenler kıyamet günü onlar için bir rezillik ve bir azap vardır azap <gülüyor> onlara Allah azze ve celle kıyamet günü mahlukatın en üstün olanları, değerli olanların önünde isimleriyle çağıracak ve onlar hakkında bahiste bulunacak. Öneste gelen, şey, Enes e, radıyallahu anh, gelen bir hadiste, sahih Sahihayn'de yani Buhar ve Müslim'de kayıtlı olan hadiste diyor ki, aleyhissalatu vesselam, az önceki söylediğim hadis değildi. Yani hadislerin muhtevasından bir ifadeyi söyledim. Şimdi hadis söylüyorum. Diyor ki aleyhissalatu vesselam, Kıyamet günü her ihanet eden ahdına vefasızlık eden kimsenin bir sancağı, bir bayrağı olacaktır. Onunla bilinir. Yani kendisinin bir alameti olan bir sancağı olacak. Ya şu hadise bakın, Müslüm'deki hadise. Her ihanet eden ahdına vefasızlık gösteren kimsenin dübüründe, arka tarafında bir bayrak olacak diyor. Kıyamet günü. Allahu Ekber, Subhanallah. Bu kadar kötü ve tehlikeli bir iş bu. Ahde vefasızlık yapmak. Bu müşriklerin hastalığı Müslümanlarda da olursa işte akıbeti bu. Ahde vefai bir can ödeme gibi düşünmek gerekiyor. Canını feda etmen gerekiyor ahde vefasızlık. Ne? Evet. Bir başka rivayette yine bunlar bunların hepsi sahih Ahde vefasızlık gösteren yani ihanet eden kimsenin kıyamet günü, bir, kıyamet günü bir bayrağı olacaktır. Ve onun bayrağı diyor böyle yükseltilir, kaldırılır. Tanınması için yani rezil, rusvay olması için falanca adam ihanetçi adam diye bilinmesi için. Ahde vefa göstermeyen adam diye tanınması için. Allahu akbar. Herkesin gözü önünde rezil olacak insanın Allah'a. Dikkat edin ki diyor hadiste ihanet edenlerin en büyüğü halkın işlerine emirlik yapan emirlik yapan idareci olan kimselerin ihanetidir. Demek ki onların bayrağı daha fazla yukarıda dalgalanacak. Hocam bununla bir soru sorabilir miyim? Dersi bitirelim inşallah ondan sonra. Yazın isterseniz. Onun için Kardeşlerim ahde son derece vefa göstermek zorundayız. Ahde vefasizlik münafıklığın alametlerinden bir alamet. Allah Azze ve Celle ahdine son derece vefa gösteren, ihanet etmeyen sadık kullarından eylesin. Her konuda. Yani ticarette artık böyle yürüyor. Yok bu. İslam bugüne de geldi, bugünden sonraya da geldi, bugünden öncekine de geldi. Ticarette böyle, yok Böyle bir bahane olamaz. Önce ticaretten başlayacağız. Çoluğa çocuğa, eşe gerekmez canım vefa göstermek. Önce önce kendi akrabana, kendi çoluğuna, çocuğuna eşine verdiğin söze vefa göstereceksin. Allah diyor bunu. Allah Azze ve Celle söylüyor. Ve izâ kultum kul, fe'edilû Adaletli olun. Söylediğiniz zaman, konuştuğunuz zaman velevkâne dil gurba velev Böyle ki yakın akrabalarınız dahi olsa Söylediğiniz zaman Konuştuğunuz zaman vefalı olun Adaletli olun böyle ki yakın akrabalarınız Olsa dahi En baştan insan kendi yakınlarına Verdiği söze sadık kalması gerekiyor Ki başka insanlara verdiği söze Haydi haydi sadık kalsın Bunlar basit şeyler değil İnsan kendi evinde iş yerinde alışırsa vefasızlığa ihanete başka yerde yapar çok daha kolay yapacak üçüncüsü elde edeceğimiz derslerden üçüncüsü kardeşlerim hicret hani hicretten bahsettik ya hicretin yönü müslümanın din üzere emin olduğu güvende olduğu bir yeredir evet Hicret, bazen kişi İslam'ından, imanından emin olabilmesi için, güven içerisinde olabilmesi için zaruri olabilir hicret. Din hususunda fitneye düşmemesi için. Yani, dinin hususunda seni zorlarlarsa, namazını kılma, orucunu tutma, ondan sonra zekatını verme veyahut, dini ibadetlerden, işaretlerden, alametlerden vazgeçtiye, kıyafetten, örtüden vazgeçtiye insanlar veya yönetim veya herhangi bir grup, aşiret zorlarsa o zaman insan dini hususunda emin olacağı bir yere hicret eder. Tıpkı Mekke'deki ilk Müslümanların yaptığı gibi. Sonuna kadar sabrettiler, 13 yıl işkence gördüler. En sonunda onlara hicret emri geldi. Yani imanlarını, İslamlarını muhafaza etmek için hicret ettiler. Önce biliyorsunuz Habeşistan'a, sonra da Medine'ye hicret emri geldi. Bu hicret işi kardeşlerim kıyamete kadar vakit. Kesilmeyecek. Küfür beldesinden İslam beldesine, Darul harpten darun İslam'a, Yahut da az önce söylediğiniz gibi İslam bir İslami bir belde de olmayabilir ama kişinin İslamını rahatça yaşayabileceği, ibadetlerini rahatça yapabileceği bir yere hicret edebilir. Kendi beldesinde yapamıyorsa, zulüm varsa, işkence varsa, hiçbir şekilde İslam'ın şiarlarını yerine getiremiyor ise o zaman emin bir beldeye, isterse İslami bir belde olmasın oraya hicret edebilir. Biliyorsunuz müminler Habeşistan'a hicret ettiklerinde orası İslam bir belde değildi. Habeş diyarı Hristiyanlıkla yönetilen bir ülkeydi. Hakeza Medine de öyle. Hem Yahudilerin hem de müşriklerin hazretliği ve Evs kabilesine mensup müşriklerin olduğu bir yerdi. Ali oraya Niçin hicret, hicret emri verdi, hicret izni verdi? Müminler dinlerinden, İslamlarından emin bir şekilde olsunlar diyor. Ondan sonra da Allah Azze ve Celle kuvvet verdi tabii ki. Bakın bu hicretle ilgili Nisa suresinde Allah-u Teala ne diyor? اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ زَالِمِي اَنْفُسِهِمْ Nefislerine, kendilerine zulmedenlere, melekler, Onları vefat ettirirken, "Kalu fi kuntum, sizler ne iştiyediniz de" diye sorarlar. "Kalu kunna mustafa fi na filan, biz yeryüzünde yüzünde yani zayıf kimselerdik, derler onlarda. "Kalu elem tekun ardun lahi melekler tekrar Allah'ın yer yeri arzı, yeryüzü geniş değil miydi? Fethu hacıru fiha, oraya hizmet ettiyediniz de, derler. Feulâke mevvâhum cehennem. Onların yeri, yurdu cehennemdir. Ve sa'at mesirâ. O cehennem ise ne kötü bir yerdir. Burada işte hicret etmeyen, imkanı olup da hicret etmeyen ilk kimselerden bahsediliyor. Hatta hicret etmiyorlar, Bedir Savaşı'na çıkıyorlar. Müşriklerle birlikte Bedir Savaşı'na çıkıyorlar. Ve orada öldürülüyorlar. Bazı kimseler imkanları olduğu halde, güçleri yettiği halde ama güçleri yetmeyenler hakkında bakın Allah Azze ve Celle istisna yapıyor. Diyor ki اِلَّا الْمُسْتَضَعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ وَالْوِلْدَانِ Ancak zayıf kimselerden, erkeklerden, kadınlardan çocuklardan, zayıf olan kimseler bundan müstesnadır. لَا hileten حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا Bir yol bulamayan gücüne gücü yetmeyen bir yol da bulamayan kimseler bundan müstesnadır. Fe ulâike asallahu ve yetûbe aleyhim. Umulur ki fe ulâike asallahu anhum. ki Allah azze ve celle onları affeder. Umulur ki ifadesi asa kelimesiyle ifade edilir. Eğer asa kelimesi Arapçada lafsatullah için kullanılırsa belki anlamına gelmez. Bilakis tahkik ifade eder yani kesinlik ifade eder. Allah azze ve celle onları affedecektir. Fa ulake sallaha ey Allahu Allah çok rahmet sahibidir. Yani affedicidir, bağışlayıcıdır. Ve men yuhacir fi sabilillahi yecid fil ardı murağamen. Murağamen ve se'a. Her kim Allah yolunda hicrete kalkarsa, hicret ederse evet Birçok hicret edilecek yer bulabilir. Geniş birçok yer bulabilir. Ve men yahrucu min beytihi muhaciran ila Allah rasulihi kim de Allah'a ve Resulüne hicret için evinden çıkar ve yudrikul meut sonra da ölüm kendisine erişirse yani ölürse fakat vaka ecruhu alallah onun ecri Allah'adır. Adamın bir tanesi yaşlı bir adam. Mekke'de çocuklarına diyorlar ki Diyor ki, ben hicret edeceğim diyor. Onun için çocukları da, yaşlı bir adam, devesinin, binitinin her şeyini hazırlıyorlar. Nuzul sebebinde anlatıldığına göre, eğer kız, sahih ise, <gülüyor> tefsirlerine filan, <gülüyor> çocukları onun eşyalarını, yükünü hazırlayınca adam yola çıkıyor. Mekke'den, yaşlı bir adam. Tenim denen bölgeye gelince, Adam hastalanıyor. Ve sağ elini, sol elini üzerine koyuyor şöyle. Diyor ki bu Allah ve Resulü için ona biatımdır diyor. Ve orada vefat ediyor. İşte bu ayet-i kerime o ve benzeri insanlar için. Her kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret edin çıkarsa ve ölüm kendisine erişirse fakat وَقَاءَ onun ecri Allah'ın üzerinedir diyor. Sübhanallah. Yani o yola çıkmış, o yola baş koymuş. Onun bir ecri var Allah katında. Allah ise ecirleri zayi edici değildir. Ve Allahu gafurur Allah çok bağışlayan ve çok merhamet eden. Bu hicretle ilgili Ahmed İbn Hanbel'den rivayet edilen bir hadis-i şerif ve sellem buyurdu ki: "Lenten qata'al hicratu ma'qutul el-kuffar." kafirlerle savaşıldığı müddetçe hicret kesilmeyecektir. Yani son bulmayacak. Hicret devam ediyor. Kıyamete kadar. Bir hadiste hem tövbe kapısı güneş batıdan doğuncaya kadar kesilmeyeceği haber veriliyor. Hem de hicretin kesilmeyeceği hicret kıyamete kadar devam edecektir. Yalnız hicret bundan sonra yoktur diye bazı hadisleri okuyabilirsiniz. Orada kastedilen e, Mekkeden tekrar hicret yoktur anlamındadır. Çünkü Mekke İslam beldesi olmuştur. Mekkeden bir başka beldeye artık hicret yoktur manasına gelir. Öyle bir hadiste karşılaşırsan. Çünkü İslam beldesinden artık tekrar bir başka yere hicret söz konusu değildi. Orada kastedilen o. Evet. Dördüncüsü kardeşlerim. Anlayacak derslerden dördüncüsü, Müslümanların ihtiyaçları için Allah yolunda malı sarf etmek yani mala değer vermemek, önem vermemek. Bu da Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ın yaptığı gibi. Hani o Ayyaş geliyor, Ayyaş'a Ebu Cehil geliyor, annen senin için adakta bulundu Başına hiçbir şekilde tarak vurmayacak, ona acı merhamet et dediğinde Ayyaş da de Ebu Cehil'e kanıyor. Ömer ne diyor? Ömer ona diyor ki radıyallahu anh, ey Ayyaş diyor sen biliyorsun ki Mekke'nin en zenginlerinden biri de benim. Malımın yar, yarısı senindir diyor. Yeter ki onlara itaat etme, onlarla beraber gitme. Yani Ebu Cehil'le beraber gitmesen dininde fitneye düşürürler diyor. Yani burada malını ne yapıyor? Allah yolunda sarf ediyor. Malımın yarısı senin olsun yeter ki gitme diyor. Bir iman eden bir kimse için malının yarısını feda ediyor. Allahu ekber. Allah azze ve Celle işte bu mallarını, canlarını Allah yolunda sarf eden kimseleri bakın Kur'an-ı Kerim'de nasıl medh ediyor, övüyor. La yastavil qa'iduna al fi ve anfusihim. Özürsüz olarak Müminlerden oturan kimselerle Allah yolunda mallarıyla canlarıyla savaşan kimseler birler bir değildir. Eşit değiller. Fadallallahu'l-mucihidina bi amwalihim ve anfusihim alal derece. Allah mallarıyla canlarıyla mücadele eden, cihad eden kimseleri oturan kimseler üzerine bir derece üstün kılmıştır. Ve kunna muadallahu'l-husna. Hepsi içinde yani oturanlara da cihad eden nerede ve kulluğu vaadallahul husna hepsine bir güzellik vardı. Ve fandan vefadan Allahu'l mucahidin alel qaidina ecran Allah mucahitleri oturanlar üzerine büyük bir ecirle takdir etmiştir, üstün kılmıştır. Derecatun minhu ve ma'firatun ve rahme. Allah'tan dereceler ve bir bağıştan ve merhamet var. Ve kanallahu gafuran rahim. Muhakkak Allah çok bağışlayan, mağfiret eden. Merhamet edendir. Bir başka surede, tövbe suresinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي bi اللّٰهِ ve anfusihim, اَعْظَمُ دَرَجَةٍ اِنْدَ اللّٰهِ اُلَاكَهُمُ الْفَعِزُونَ İman edenler, hicret edenler Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler Allah'ın katında onlar derece bakımından en üstün olanlar onlar kurtulmuşça eren kimselerin ta kendileridir. Evet cihat ama hangi cihat şartları yerine gelmiş ehli sünnet ve cemaat alimlerinin izin verdiği cihattan bahsediyoruz. Onun dışında herkesin kendine kendi kafasına göre bir cihat anlayışı olamaz. Ehli sünnet ve cemaat'in izin verdiği cihat neyse cihat odur. Malını sarf eden, feda edenlerden bir tanesi de geçen hafta anlattığınız gibi Suheyb radıyallahu anh, hatırlayacak olursak Suheyb ne yapıyordu? Mekke'den Medine'ye hicret etmek istiyor. Oradan ayrılıp kaçıp Medine'ye gelmek istiyor. Mekkeliler diyorlar ki ona, ey Suheyb sen fakirdin. Sen hakir kimseydin. Senin malın yoktu. Şimdi bizim aramızda, bizim yanımızda zengin oldun, malın olduğu itibar sahibi oldun. Nereye gidiyorsun? Gidemezsin. Mekke'den çıkamazsın deyince müşrikler Suheyb radıyallahu anh diyor ki malımı size bıraksan beni yoluma serbest bırakır mısın? Beni hicret için bırakır mısınız? deyince bunlar da tamam diyorlar. Malının hepsini kazandığı malın hepsini orada feda edin ve Mekke'ye geldi şey Medine'ye geldiğinde Ali İsnaatüsr'a ne diyono? Suheyb kazandı. Suheyb'in kazancı ne güzel oldu biliyosun Allah. Onun için ayet geliyor. Ve mine'n-nâsi men yeşri nefsahu bi-tiqâ Ve mine'n-nâs men yeşterî nefsahu İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızasını gözetmek için kendi nefsini satın al. Yani malını satar, nefsini satın alıyor. Allahu akbar. İşte fedakar kimse. Ve şu hadise çok dikkat edin bakın. Müslüm'de gelen bir hadis, aynı zamanda, şey, Ahmet bin Hanbel'de gelen bir hadis, Ebu Hureyre radıyallahu anh geliyor, hadis sahih, diyor ki, aleyhisselatu vesselam, muhakkak Allah azze ve celle, şöyle buyurdu, kutsu hadis, ben malı namaz için, namazın ikamesi için ve zekat için indirdim diyor. Allahu Ekber. İnna enzennel male li ikamiz salati ve itay zekat. Malı namaz için, namazı yerine getirmek ve zekat için indirdim. Adem'in bir vadi dolusu, Adem oğlunun yani insanlığın, insanoğlunun bir vadi, do, vadi dolusu malı olsa, İkincisini ister. İki vadi dolu olsa, üçüncüsünü ister. Adem'in karnını ancak toprak doldurun. Sonra kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Subhanallah şu hadise var. Kardeşler, mal insana hizmet içindir. Eğer insan mala hizmet etmeye başlarsa, Arabaya hizmet etmeye başlarsa, eve hizmet etmeye başlarsa, villalara hizmet etmeye başlarsa, bahçesine hizmet etmeye başlarsa, yani namazını terk edip, zekatını terk edip, İslamı, İslami ibadetlerini terk edip bunlara hizmet etmeye başlarsa, o mal, o mal onun için tam bir fitne olmuş olur. Halbuki mal insanın emrine verilmiş. Yani şu saat, eğer sen bu saate namaz vakti geldiği zaman bakmıyor isen, bu sana hizmet etmiyor demek. Sen ona hizmet ediyorsun. Giydiğin kıyafetler, giydiğin kıyafetler seni Allah için örttüğünü düşünmüyor isen, yani Allah'tan korktuğun için örtündüğünü düşünmüyor isen, böyle yaşamıyor ise, bu kıyafetle, bu temiz kıyafetle namaz kıldığını düşünmüyorsan, namaza yönlendirmiyorsa, bu kıyafete sen hizmet ediyorsun. Kıyafet sana hizmet etmiyor. Evlerde döşediğimiz şeyler, Allah'ın ismi anılmıyorsa, Kur'an okunmuyorsa, namaz kılınmıyorsa, biz onların kulu kölesi, o eşyanın kulu kölesi, hizmetçisi oluyoruz demek. Eşya bizim emrimize Verilmiş ya. Kur'an'da böyle diyor. Allah Azze ve Celle ve diyor. Sizin emrinize verdi. Her şey bizim emrimize verilmiş. Ama biz onu emrimizden çıkartıp baş tacı yapıyoruz. Biz onun kulun kölesi oluyoruz. Eşyanın, arabanın, evlerin böyle olmaması gerekiyor. Eşya insana hizmet için ve namazın ikamesi içindir. Her şey ibadeti en güzel yapmak içindir. Ve bu gaye nereye getirir biliyor musunuz insanı? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ الْلَالِيَةِ Ben cinleri ve insanları cinleri ve insanlar ancak bana ibadet etsinler de yarattım diyor. Elde edeceğimiz her bir kazanç Allah'ın yolunda nasıl harcarım? Senin arabanın en basitinden seni camiye, cemaate yetiştirmiyorsa, cumaya yetiştirmiyorsa bunun için kullanmıyorsan ne anlamı var? O arabaya sen sen hizmet ediyorsun. Araba sana değil. Allah için fakirlerin yardımına koşmuyorsan, Allah için ziyarete hasta ziyaretine gitmiyorsan, o arabanın ne? ne önemi var? Evinde eşyanda yiyeceklerinde fakir insanların lokması yok ise, onların bir nasibi yok ise, o evin ne anlamı var? O evde Kur'an okunmuyorsa ne anlamı var? O eşyanın, o süslerin ne anlamı var? La ilahe illallah. Sorgulamamız gerekiyor. Eşya mı bize hizmet ediyor, biz mi eşyaya hizmet ediyoruz? Aleyhissalatü vesselam, ta ise abdü, dirhem, ta ise abdü, dinar diyor. Dinarın kulu, altının kölesi kahrolsun diyor. Burnu yerde sürtülsün diyor, subhanallah. Her şey insanın hizmeti için ve bu hizmette Allah'a ibadet et içindir ya. Ama her şey A'dan Z'ye her şey bunun içindir. İnsan yemeğini yer, yemeğini yer, sağlıklı olur. Bu sağlıkla da ibadet eder, güzel bir şekilde Allah'a ibadet eder. İbadette güç, kuvvet bulmak için insan ayakta durur. Yemek yer. Bunların hepsi eğer niyetle beraber yapılırsa, yani Allah rızası için olduğu ibadete kuvvet, güç bulmak için yapılırsa yenilen, içilen, yapılan her şey ibadet kapsamına giriyor. Bunun delilleri var. Allah Azze ve Celle mala kul ve köle olan değil, malı Allah yolunda sarf edenlerden eylesin. Bizler. Bu konuda şuur ve bilinç versin. <gülüyor> Beşincisi ve sonuncusu kardeşlerim. İnsanların birçoğunun hayatında kaybolan ahlakı değerler ta o zaman Mekke döneminde Araplar arasında meşhurdu. Araplar o değerli ahlakı şeylerle meşhur olmuşlardı. Hepsi değil de bazıları tabii. Hatta bugün kendilerine o İnsanlara nispet edenlerden bile o ahlaki değerler göçüp gitmiştir, kaybolmuştur. Bunu nereden alıyor? Osman ebini Ebi Talha'dan. <gülüyor> Geçen hafta kıssasını anlatmıştım. Ummu Seleme radiyallahu anhaya yol arkadaşlığı yapıyor. Ama nasıl? Yabancı bir adam bu. Yabancı bir adam. Osman ebini Ebi Talha. Bir kadın yanında da iki tane çocuk var. 400 küsür kilometre biliyor musunuz? Mekke ile Medine arası. Deve ile. Küçük bir ifade aktaracağım buradan. Diyor ki Ümmü Seleme radıyallahu anha ne zaman bir yere konaklasak o gelir, devemi çöktürür sonra benden uzaklaşır ben deveden inerim, sonra deveyi alır, uzaklaşır bir yere bağlar. Sonra tekrar uzaklaşır. Bir ağacın altası, altında gölgeler. Ben gideceğim zaman önce gelirim, deveye binerim. Devemi getirir diyor. Sonra deveye binerim. Benden tekrar uzaklaşır. Bakmamak için ha. Kadına bakmamak için. Hep böyle yapıyor. Yani fitneye düşmemek için. De, şey, ahlakı değere bakın. Ahlakı değere. Vefaya bakın. Çölün ortasında bir kadın. Ve deveye beni bindirir sonra devenin yılanından alır götürürdü diyor. Ne zaman konaklasak hep böyle diyor. Yani bana bir tane bakmadı demek istiyor. Allahu akbar. Ve bu şekilde ta ki Medine'ye kadar geldik diyor. Bu adam o zaman müşrik. Ne zaman Müslüman oluyor biliyor musunuz? Hudeybiye'de. Hudeybiye anlaşması yapıldığında Mekke'nin e, fetinden önce Hudeybiye anlaşması yapıldığında Halid İbn Velid'le birlikte gidiyorlar ve Müslüman oluyorlar. Radiyallahu Anhum Ve Mekke fethine şahitlik ediyorlar. Mekke'nin fethinde şahitlik ediyorlar. Mekke'nin fethinde bulunuyorlar. Ve aleyhissalatü vesselam bu adama bu sahabiye Mekke'nin anahtarlarını veriyor. Ve amcasının oğluna amcasının oğlu Şeybe bin Osman bin Ebi Rabia ikisine birlikte Mekke'nin anahtarlarını veriyor. Layık değil mi Mekke'nin anahtarlarının verilmesi? 400 kilometre bir kadınla yolculuk yapıyor. Zerre kadar ihanet etmiyor. Bari. Subhanallah. Ve hala eğer söylendiği doğruysa, hala bunun kavminden, bunun soyundan gelen insanlar Mekke'nin, Kabe'nin, Kabe'nin anahtarlarını muhafaza ediyorlar. Çünkü bir hadis var. Ama onun sıhhatini bilmiyorum, şansı söylemeyeceğim. Allahu Ekber. İşte böyle değerli bir adam. Müşrikken ahlakını koruyan bir adam. İslam'a girince çok daha değerli oluyor İslam'a girince. Ümmü Seleme radiyallahu anhâ diyor ki onun hakkında vallahi diyor ben bu adamdan yani Osman ebni Talha'dan daha kerim, daha değerli bir adamla yolculuk etmedim diyor. Ümmü Seleme radiyallahu anhâ ki peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın eşlerinden biri. Onun övgüsüne mazhar olmuş bir adam. Burada kardeşler Çıkartıracak önemli derslerden birisi, insanın gözünü sakınması, haramdan sakınması gerek. Bakın Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ اَبْسَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرْوُجَهُمْ Mümin erkeklere söyle, gözlerini sakınsınlar ve ferşlerini korusunlar, namuslarını korusunlar. Zalike اسْكَعَ Bu onlar için çok daha temizdir. İnallaha habirubima yasnaun. Allah yaptıkları şeylerden haberdardır. Aynı şey kadınlar için de geliyor. Erkek bakamaz da kadın da bakamaz. Kadın da erkeğe bakamaz. Ağzını ayır ayrı bakamaz kadın erkeğe. Subhanallah. Aynı emir onun için de geliyor. Ve kul müminîne yağdudna min ebsarihinne ve Mümin kadınlara söyle. Onlar da gözlerini sakınsınlar. Ve ferşlerini korusunlar. Velayib la yibdine zinne tehunne illa zahara minha süslerinden ancak görünenler müstesna. Onunla kastedilen edilen de <gülüyor> diş örtülerinden görünen kısımlar müstesnadır. Yoksa ziynetlerinden bir kadının e, kolundaki takısını Boynundaki takısını, kulağındaki takısını göstermesi asla caiz değil zaten. Haram. O zaman örtüyü yerine getirmemiş olur. İşte burada kardeşlerim, hüküm hem erkeklere hem de kadınlara ikisine birden geliyor. Bazen Kur'an-ı Kerim'de tek bir siga zikredilir. Erkekler zikredilir onunla kadınlar da kastedilir. Ama burada burada hükmün bu bu konunun önemine binayen kadınlar için ayrı erkekler için ayrı bir hüküm geliyor. İkisi de ayrı ayrı ait kerimeler. Biri kadınları ifade ediyor, biri erkekleri. Ne kadar önemli. Gözü sakınmak, gözü korumak. O senin helalin değilse hemen gözünü indireceksin aşağıya. Allah böyle olanlardan nasip etsin. Böyle samimi, böyle gerçekten de Allah için gözünü sakınanlardan eylesin. Öyle hale gelmiş ki toplum sokakta, tramvayda, otobüste, ev iş yerinde her yerde kadınla göz göze. Artık bitmiş. Yani çok normal, erkek gibi konuşuluyor. Ya bari gözün önündeyse konuşma, muhabbet etme ya. Senin memurun olabilir. Ne diyor muhabbet ediyorsun, lak, lak yapıyorsun. O kadar alışmış ki insanla. Böyle şey olur mu ya? Sübhanallah. Görüyoruz işte dışarıda dairelerde namaz, kardeş namazla abdesti ama öyle bir hale gelmiş ki karısı ile affedersin konuşur gibi konuşuyor. Hani nerede kaldı bu emre itaat etme? Onun için işte ihtilat haramdır. Yani kadınla erken bir arada durması haram. Neselullahi selamete vel Allah'tan selamete ve afiyet diliyorum. Allah bizi muhafaza etsin kardeşler. Hadiste diyor ki Ali İsrailiye selam Sehl bin Saat'tan gelen hadiste innema ju'le isti'dan min ajli basar. İzin isteme işte bu göz sebebiyle gözün görmesi yani kastediliyor. Yani bir eve girdiğin zaman girmeden önce izin istiyorsun ya bu gözden dolayı yani gözün bakmasından dolayıdır diyor bu izin isteme. İzin istemeksizin pat diye dalarsan göz hemen oraya ne yapacak? bakacaktı, O olayı görecek. Onun için izin isteme olay bundan dolayı meşhur kılınmıştı. Evlere gidildiği zaman izin istenir. İzin istenmeksizin girilmez. Bu konuda hem ayet var, Nur Suresinin ayetleri hem de bu ve benzeri birçok hadis var. Evet kardeşlerim. Bu evini Talha radıyallahu anh'ın yaptığı gibi <gülüyor> Araplardan bazıları bazılarının ahlakı vardı. O yüzden Ali Sıratüveslem yani ahlak sahibiydiler demek istediğim. Bir hadiste diyor ki: "İnnemâ bu'itül li'utümme salihül ahlak." Ben ahlakın salihini yani en doğrusunu en düzgününü tamamlamak için gönderildim. Bir başka rivayette de ahlak, ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildim. Bazı ahlaki değerler var ama eksik, noksan, zayıf. Cahiliyede onları tamamı erdirmek için geliyor. Ahlak her şeyin başı. Bir insanda ahlaksızlık varsa her türlü namussuzluk var demektir Allah korusun. Allah Azze ve Celle ahlakımızı Düzelsin. Çoluğumuzu çocuğumuzu ahlaklı kimselerden eylesin. Ve bizlere dini hususunda yardım etsin. Malın mülkün kölesi olan değil, onları Allah için kullanan kullarından eylesin. Allahu u Teala bizleri, anamızı, babamızı, tüm müminleri bağışlasın ve dünyanın dört bir yanında başta Suriye'de olmak üzere sıkıntı çeken, eziyet altında olan, evlerini, yurtlarını, baklarını, mallarını terk etmiş kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Onların günahlarını bağışlasın. Allah azze ve celle onların ecirlerini kat kat versin. Helalemullah, Allahu ala Allahu ve rahmek eşhedü la ilaha